Günaydın. Türkiye'nin neredeyse her yerinden değişik istekler ve imza kampanyaları var gündemimizde. Bakalım bu kampanyalardan hangileri başarıya doğru gidebilir ve büyüyebilir. Sonuçta muhatapların ilgisini çekmek her zaman o kadar kolay değil. İçinizde eminim imza kampanyası başlatmak isteyen dinleyicilerimiz de olacaktır muhakkak. O zaman neye dikkat etmek gerek? İmza kampanyasının başarılı olması için gerekenler nelerdir? Bir bunlara kısaca gözden geçelim bakalım. Bunu yapmamın nedeni bencilce de bulabilirsiniz. Çünkü ne zaman çok güzel kampanyalar görüp de bir takım hatalara düşüldüğünü görünce üzülüyorum. Çünkü etkili olma şansı varken bu kampanyaların bir kısmı maalesef güdük kalıyor. Keşke bütün kampanyalar Yeşilist'in başardığı gibi koca bir inşaat şirketini ormandan çıkarabilsin. Bunu yapabilmek için birkaç elzem özellik var tabii ki. Bunlara dikkat etmek lazım. Birincisi muhatabın son derece net olması ve ulaşılır bir e-mail adresine sahip olması lazım. Yani kampanya kime karşı, kime yönelik bir muhatabı olmak zorunda. Bu muhatabın da net adresleri. Dolayısıyla bu seçilen muhatabın isteğimizde de yerine getirecek yetkiyi ve güce sahip olması da gerekiyor. Bu yetkiyi ve güce sahip değilse o zaman değiştirmek çok zor. Daha sonra önemli olan isteğimizi son derece açık bir şekilde ifade etmek ve nedir imza kampanyasında istediğimiz şey bunun ölçülebilir ve somut olması. Örneğin dünya barışı için imya, imza kampanyası açmak çok zor. Muhatabı kim olacak dünya barışının? Bunu kim yerine getirecek? Ve ne zaman bu kampanyayı açanlar dünya barışına ulaştıklarını söyleyebilecekler? Başlayan bir imza kampanyası en geç 6 ay içerisinde sonuca ulaşabilmeli. Yoksa insanların ilgisini ve takibini ayakta tutmak gitgide zaman geçtikçe de zorlaşıyor. Bir de somut bir hedefe bakalım yani dünya barışı değil de daha net. Mesela bir gazetenin yeni bir çevreye dair sayfa açması olabilir bu net ihtiyaç. Okuyucuların açtığı kampanya ile böyle bir sayfanın konması istenirse bu sayfa açıldığı anda başarıyı da okuyucular ilan edebilmiş olurlar. Yani muhatap da burada çok net gazetenin sahibi ve veya genel yayın yönetmeni doğru seçim olacak bu apaçık. İstek için dolayısıyla imza kampanyasının isteğinin ve konusunun net olması dışında seçilen istek ve konu da önemli. Bu kimsenin karşı çıkamayacağı bir konu olursa daha da iyi. Böylece muhatabın bunu yine, yerine getirmemesi için elinde hiçbir nedeni olmaz. Ee, size dün verdiğim haber gibi mesela bir sirkte oynatılan hayvanların işkence görerek bu numaraları yaptıkları ortada olduğuna göre insanları payyatçolar ve akrobasiyle ile eğlendiren ve hayrete düşen bir sirkte Hayvanların kullanılmamasına kimse hayır diyemez. Hayvanlar e, sikte işkence görerek kullanılsın, yer alsın diyeceğini kimsenin sanmıyorum. Dolayısıyla başarı şansı da çok daha yüksek oluyor. Ahlaken zaten yapılması gereken bir e, önlem olduğu için de yetkililer buna mutlaka olumlu yanıt verecek diyebiliriz. Yeterince insan sesle çıkartırsa, imzasını böyle bir kampanya için koyarsa... Evet bunlar aklımıza gelen birkaç örnek. Belki ilerleyen günlerde konusu oldukça başka ipuçları da verebiliriz bu program içerisinde. Şimdi açılan birkaç kampanyadan örnek verelim isterseniz ve sizler de bunların başarıya ulaşıp ulaşmayacağı konusunda kendinizce bir tahminde tabii ki bulunabilirsiniz. Bisikletli ulaşım için kampanyalar son zamanlarda çok revaçta. Bunlardan size diğer belediyeler, belediyeler birliğine yönelik. Bisikletliler Derneği'nden Murat, Murat Suya Batmaz'ın kampanyasından daha önce bahsetmiştik. Bir diğer bahsettiğimiz konu ise İzmir'de bisiklet tekerleklerine tuzak olan mazgalların enine değil çapraz olarak konmasıydı. Bir diğer kampanya ise toplu taşıma araçlarında, metro, otobüs ve vapurlarda bisikletlerden ücret alınmaması ile ilgili bir kampanyaydı. Şimdi de hem Tokat Valiliğinden... Ve belediyesinden hem de Adana Belediyesinden bisiklet yolları isteyen iki kampanya Change.org sitesinde açılmış. Demek ki artık hem bu belediyelerin hem de ülke genelinde bütün belediyelerin bisiklet dostu politikaları bir an önce hayatı geçirmesi beklenebilir. Bütün belediyeler artık mazgal alımlarında ve yeni mazgalları yerleştirirken bunların dikey değil çapraz olması için gerekli önlemleri daha baştan alabilirler tepki çekmeden. Umalım bu açılan kampanyalar kısa sürede ülke genelinde bu konuda bir... Değişime vesile olur. Toplumsal açıdan tepki çeken bir diğer konu ise Göztepe Parkı'na cami yapılacak olması veya planlanması. Bu konuda Change.org'un da altının üzerinde değişik kişi tarafından bir imza kampanyası açılmış Göztepe Parkı'nda cami yapılmasın diye. Bu kampanyalarda karşı çıkılan şey temelde caminin kendisi değil ancak caminin şu anda yeşil bir alan olan bir parka yapılacak olması. Yeşil'in korunmasını gerektiğini söyleyen dine ters olarak yeşili örten bir caminin yapılmak istenmesi vatandaşların tepkisini çekiyor. İstanbul zaten yeşil alanları son derece az olan bir kent. Dolayısıyla çok sayıda insan bu parkı korumak için yola çıkmış durumda. Cami yapılmak isteniyorsa bunun için alternatif yerler bile önermiş vatandaşlar. Aynı durum Çamlıca Tepesi'nde yapılması planlanan cami için de geçerli. Bu caminin de kalan son yeşili yok etmemesi ve Çamlıca Tepesi yerine, ...başka bir yere taşınması talep ediliyor kampanyada. Bence belediyenin Change.org sayfasını biraz takibi almasına fayda olabilir. Belki bu kampanyalar daha büyümeden hemen büyüme potansiyelini görüp belirli adımları baştan atabilirler. Bunların başında ve hemen önlem alınması gerekenler arasında ne var dersiniz? Taksim meydanındaki çalışmalar nedeniyle aksayan engelli ulaşımına dair önlemlerin alınması var Geçenlerde biliyorsunuz Almanca branş öğretmenlerinin atanamamasına dair bir kampanya haberi vermiştik. Öğretmenlerin kendi konularını ilgilendiren alanlarda harekete geçmeleri son derece umut verici. Şimdi de Fransızca öğretmenleri Cumhurbaşkanlığına, Başbakanlığa ve Milli Eğitim Bakanlığına Fransızca'ya gereken önemin verilmesini istiyoruz diye bir kampanya başlatmış. Ancak metin okunduğunda gerçekte istenilen şeyin Milli Eğitim Bakanlığının dünya gerçeklerine uygun bir İkinci yabancı dil politikasını bir an evvel tesis etmesi ve hayata geçirmesi olduğu anlaşılıyor. Bu kampanyaya bakacak olursak programımızın başında bahsettiklerimiz çerçevesinde hangi politika hayata geçerse geçsin, ne kararı varılırsa varılsın, başarı elde edileceği bu metinden çok iyi anlaşılmıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuya önem vermek dışında tam olarak ne istediğine karar vermesi lazım. Ancak buradan neden Fransızca'ya önem verilmelidir konusu... Kampanyada etraflıca ele alınmış öğretmenlerin vermiş olduğu bir takım istatistikler burada son derece ilgi çekici. Bakın Fransızca Birleşmiş Milletler'in resmi diliymiş. Birleşmiş Milletler'e ülke sayısı da 192. Avrupa Konseyi'nin resmi dili üye ülke sayısı da 47. Avrupa Birliği'nin de resmi dili Fransızca ve 27 ülke üye. Yine Fransızca Afrika Birliği'nin resmi dili. Ki ülke sayısı burada da 32'ye ve bu ülkelerden 26 Afrika ülkesinin aynı zamanda resmi dili. Tabi bunun geçmişte sömürgeleştirme ile de ilgisi var ama işte bu ülkeler için hala resmi dili sonuçta. Bunların yanında Kanada, Belçika, Lüksemburg, İsviçre'nin de resmi dili aynı zamanda. Demek ki uluslararası alanda son derece önemli biridir. Sevindirici. Yalnız iyi ki başka dillerle karşılaştırmıyorlar bu kampanyada. Yoksa Change.org'da bir yabancı dil branşları yarışına tanık olabilirdik. En iyisi biz bütün bu bilgileri verelim öğrenciler tercihlerini kendilerine ortaya koysun ama olması için de işte Milli Eğitim Bakanlığı'nın dünya gerçeklerine uygun bir ikinci yabancı dil politikasını bir an önce tesis etmesi gerekiyor. Evet herkese bol bisikletli güçlü eğitim politikalarının olduğu yeşil alanlarda insanların mutlu mesut yaşadığı ve beton altında yok olmadığı bir gelecek diliyoruz esenlikler.